Bir arif mütefekkir o içinden Beklerdi sen şafağı hükümdar elinden Oysa aklı bir ya derindi bilgiden Varırdı her serreyi en ince telinden Gönlü paslı kapı ağır bir tam Sultan girdi içeri meşarenin içinden Dedi bir şans vereyim kurtul Çözdük ki muhamvayı vazgeçtim ömründen Bir vakit ki canı yok hem ölür hem de yeniden Doğar her sessiz göğün atlas Bir vakit ki sudan gelir döner ya o enginden Lakin yurdu göklerde görünmez gözünden Bu oldun aklı binlerce felsefeden Her cevap bir düğündü bir öncekinden çetinden Toplu bir çözülmez dedi kitabın cildinden Anladım asıl tuzak geliyor nefsi ben. Taşı toprağı yeniden Bir geçit buldu sonra yatağın alt yerinden Tırmandı o dek serin bir nefes çekerken Gördü gökteki ayı kurtulmuş gibi geceden Dik buldu cevabı suyun bir sesinden Baktı demir parmaklığın ardımdaki nehirden Eşle göç çıkar yağmur olur dedi Ayrılmış bedenden Lakin çıkış deydi bu tüpsiz kederden Yollar kapalıydı bir ümit yoktu görünen Vazgeçti her şeyden o an hem de kendinden. Bir ses dedi hikmet basitliktedir vazgeçmek emekten Gözü takıldı kapıya sultanım geçti yönden Ya kilitli değilse dedi bir şüpheli aniden Yürüdü dokundu ya verdi, kurtulmuştu esaretten Hikmetin dilinden En büyük zihnin ördüğü o duvardan En sağlam ki şüphe duymadığın o imkansızdan çözün gözünün önünde en yalın gerçekten Kurtuluş vazgeçmektir bu karmaşık bilgiden Hikmetin dilinden En büyük zihnin ördüğü o duvardan vazgeçmektir o karmaşık bilgiden Marifet bulmak değil fark etmektir yeniden o en basit gerçeği gizlenmiş gibi kaderden insan kendi mahkumu sarsılmaz bir inanç yüzünden asıl özgürlük çıkmak değil anlamaktır o zindandan ey Türk genci sana seslenişimdir ey sırdaşım ey yoldaşım bu ses sanadır benden ümitsizlik bir, bir zindandır çık o karanlık tünelden. Çetin demerinden sayma kilitlidir de bir yokla Hele kendiliğinden Sorunlar değil mu ama korkma sakın çözümünden Cevaplar gizli bir toprağından Gönlümden özünden Yıkılmazsamla duvarı usanla Dilemekten En büyük zafer doğar en basit bir denemeden Gayret senin yoldaşındır Vazgeçme temerinden Bu milletin mayası yorulmuştur O kutlu cevherden Kaldır başını bak ileri Umutla ve derinden özgürlük nahtar es seni içinde ta kendinden Beauty.